Mühterem Müslümanlar! Mümin, düşüncesiyle, kanaatıyla başkalarından ayrıldığı gibi, davranışlarıyla, hareketleriyle, sesiyle, soluğuyla, heyecanıyla da başkalarından ayrılır. İçine iman girdikten, izan gönlüne hakim olduktan, taht kurduktan sonra mümin artık bir temamiha değişmiş demektir. Onda umursamazlık göremezsiniz. Duygusuzluk, hissizlik göremezsiniz. Etrafının elemiyle müteallim, lezzetleriyle mütelesiz bir insan haline gelir. Çevresindeki bir feryat onu da inlettirir. Etrafında gördüğü bir zevk tablosu iliklerine kadar onu da zevke gark eder. Mümin, müminin heyecanı da başkadır. Bütün duygusu, düşüncesi, Duyduğu, tattığı, doyduğu şeyleri başkalarına da takdim etmektir. İmana, irfana, izana ermişse başka gönüllerin ondan mahrumiyetine tahammülü yoktur. Mümin bu heyecanla dolup taşmaktadır. Sokağını, bucağını, köyünü, kendini, her yerini bu duygusunu etrafa intikal ettirmekle değerlendirir. Birinin yanına otururken Birine selam verirken hemen selamın hakkını, hemen yanına oturmanın hakkını ifade eder, yerine getirir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem yollarda oturmayın buyuruyordu. Ama işimiz, gücümüz, konuşmamız için gerekli ya Allah diyorlardı. O zaman yolun hakkını verin, nazarlarınızı haramdan uzak tutun, emr-ü bil maruf nehyâni yapın, size gelip uğrayan yanınızdan geçen, sizi gören herkese, Allah'ı anlatın, Resul'unu anlatın, Kur'an'ı anlatın. Sokaklar sizin irşat mahalliniz olsun, kahveler irşat mahalliniz olsun, bu heyecanla dolun taşın. Bedevi bir aslın yüzünü güldüren ve bedevi bir milleti milletlere muallim yapan, kıyamete kadar gelecek en büyük insanlara onların ayağını öptürten, Çobanlığının ayağını bastığı toprağı dahi başkalarının gözüne sürme diye çektiren işte bu husustu. Tepeden tırnağın heyecanla dolup taşıyorlardı. Duydukları şeyi etrafa intikal getirme heyecanını yaşıyorlardı. Onlar nazari oldukları kadar, akidevi oldukları kadar aynı zamanda hayati hüviyetleri vardı. Pratik hayata da duygularını öyle intikal ettiriyorlardı. İki misalle meseleyi tavzih edeyim. Oradaki mücerretleri esasen burada müşahhaslarla kapamak istiyorum. Ebu Hüreyre, o devsin aslanı Medine'de Müslüman olmuştu. Bir çobandı, deve güden bir çoban, keçi güden bir çobandı. Ama İslam onu öyle şeref, öyle paye kazandırdı ki, kıyamete kadar gelecek allameler... Ebu Hüreyre'den bin defa fazla malumatı olan annemeler onun ayağını bastığı toprağa yüzlerini sürdü. Burcu burcu Ebu Hüreyre'nin kokusu karşısında kendilerinden geçtiler. Olsaydı, duysaydım ben de gözüme sürme diye çekseydim. Bu devli kahraman Müslüman olduktan sonra içi içine sığmıyordu. Evde bir anası vardı. Anasına karşı saygı hisleri vardı. Ama o ana ki Küfürde israr ettiği müddet içinde mütemadiyen Resul Ekrem'e hakaret ediyordu. Sövüp sayıyordu. Ebu Hüreyre'nin sinesi çatlayacak hale geliyordu. Ve bir gün gözleri dolu dolu Resulullah huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü! Anam müşriktir, müşrikedir. Sana da eziyet etmektedir. Hem onun şirkinden hem de sana eziyetinden çok tedirgin oluyorum anasına Müslüman etmez misin? Dua etmez misin Müslüman olsun? Allah Resulü ellerini kaldırdı. O çok defa ellerini kaldırdığı zaman hemen icabet edilirdi. Ebu Hüreyre'nin anasına dua et. Ebu Hüreyre'nin anasını ıslah et. Ona İslamiyet'i lütfeyle Allah'ım diye dua et. Ebu Hüreyre o kadar inanmıştı ki bu işin olduğuna inandı. Koşa koşa. <gülüyor> diyor. Kapının önüne yanaştığımda bir yönünü vahkanın Müslim bir yönünü İbn-i Saad tabakatında anlatıyor. Kapının önüne yaklaştığımda kapı kapalıydı. Kapının arkasından bir su sesi geliyordu. Kapıyı ben itince annem bana alaris dike dedi. Olduğun yerde dur içeriye girme dedi. Sonra elbisesini giydi içeriye girdim. Anladım ki boy abdesti almış. Beni görünce de oğlum ''La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'' dedi. Göz yaşlarımı tutamadım, döndüm koşa koşa Resulullah'ın huzuruna geldim. Macerayı anlattım ve şu fırsatı değerlendirmek istedim. Duası makbul olan Resul-i Ekrem'den bir dua istedim. ''Ya Resulallah dua et Allah anamı ve beni kıyamete kadar bütün müminlere sevdirsin'' dedim. Biraz evvel anamın rüştüne hidayetine vesile olan o dua sahibi ellerini kaldırdı, Allah'ım Ebu Hüleyre ve anasının ümmeti Muhammed'e sevdir diye dua etti. Ben bundan bir hüküm çıkarıyorum. Bütün sahabi öyledir ama hususiyle bazı kimselerin imtiyası vardır. Kalbinde Ebu Hüleyre'yi küçümseyen bir fikir olan insan, Resul-i Ekrem'in duayı dışında kalmış demektir. Abu Hüreyre'ye içinde onu hafif alıcı bir his taşıyan bir insan resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın müminler dairesi içinde Ebu Hüreyre'yi seven daire içinde duasından istifade edememiş isteyap olamamış demektir. Kendini hariç görürsün Mümin duyduğu iliklerine kadar mest olduğu uluvi ve kutsi duygularını etrafa intikal ettirme yolunu çaresini araştırır. Ben yolumu buldum. Ben yöntemimi buldum hakka doğru gidiyorum. Ben bu mevzuda ciddi cihat şuurunu iktisap ettim. Ama ya etrafım, ya etrafımdaki yıkık dökükler, ya kalpsizler ve hissi ölmüşler. Acaba benim üzerimde bunlara karşı bir vazife yok mu diyecek? Bunun heyecanını yaşayacaktır. Sahabeyi başlara tac yapan, sertaçı, iftihacı yapan işte bu duyguydu, bu heyecandı. Bu mümin heyecanı iktisap ettiğiniz zaman, çok kısa bir dönem içinde inşallah dünyanın veçesi değişecektir. Ama bu iş kurbanlar isteyecektir. Fedailer, fedakarlar, feragat sahibi kimseler isteyecektir. Hüdeybiye musalahasında Resul-i Ekrem'e akı karayı seçtiren, Urve İbn-i Mes'ud el-Sakafi Mekke fethinde hüzur Resulullah'a gelmiş, el pençe divan durmuş ve la ilahe illallah demişti. O büyük insan, alemin kendisine saygı gösterdiği insan, Kur'an'ın karşısında, Resulullah'ın karşısında yer yer buz gibi erimiş ve teslim olmuştu. İçine imanın heyecanı girince de duramamıştı. Müsaade edersen sakife gideyim ya Resulallah. Şu seni taşlayan, başını yaran, Ayağını yaran cemaate anlatayım bunları diyordu. Resul-i Ekrem taifte, takifte hakarete maruz kalmış. Başına taş toprak saçılmış, ayaklarına taş vurulmuştu. Urve gidecek oraya hak ve hakikata Kavmiydi onlar. Karşısında elpence divan dururlardı. ne çekerlerdi. Ama değişik hüviyetle karşılarına çıkınca reaksiyon gösterdiler. O la ilahe illallah diyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip ezan okuyordu. Bütün bunlar kafirlerin içinde nefret, şiddet ve hiddet meydana getiriyordu. Giderken Allah Resulü açık ilan etme demişti, seni belki öldürürler buyurmuştu. O işaretini almıştı çoktan. Sabah ezanı okurken üzerine hücum ettiler. Başına gözüne vura vura yerle bir ettiler. Yaralı kanlar içinde yatarken gülüyordu yüzü. Tam haber verdiği gibi oldu diyordu. Kendi kendine. Sen öldürürler demişti. O orada yatarken Allah Resulü hadis kitaplarını ifade ettikleri gibi meselu urve meselu sahibi yâsin. Ze'â kavmehu ilâllâh fe katelûh. Urve'nin misali tıpkı Sure-i Yakın'da anlatılan Habibi Neccar'a benzedi. O kavmine hakka davet etti. Kavmi onu şehit etti demişti. Dolu dolu gözleriyle ethabına bunu anlatıyordu. O Resûl-ü e hakaret eden onun kavmi bu defa intikam almak için kılıçları ellerine aldıkları zaman hayır demişti. Beni daha evvel buraya gelip burada şehit olan şehitlerin yanına gömün. Bu onun haber verdiği şeydi olacaktı. Allah'a hamdolsun ki bana şehadet nasip etti diyordu. Mü'min bu heyecanla yaşıyordu. Hakkı intikal ettirmek için bin defa ölümü göz önüne alıyordu bin defa doğranma ve ezilmeyi, nazar itibara itibar alarak hak ve hakikati haykırıyor, hak ve hakikatın dellalı oluyordu. Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde çok yerde sönmüş, pörzümüş hale gelmiş, müminlerin kalplerine bu heyecanı duyursun, onlara yeniden can eylesin. ihya buyursun ve o sayede Müslümanlığı içimizde ihya eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَعَ الْنَضَامُ Sulamullahil Melikil Azizir Rahlam Şaqaqa Allahu Tebaraka ve Teala bil Kalam Ve iza qira'al Kur'an festemuu lehu ensitu leallekum turham